Hazırlayan ve sunan Çelenk Batra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Sizinle bu hafta Harçtan Sanat programında Sanat Dünyamız Yapı Kredi Yayıncılık tarafından çıkartılan bu dergi için hazırladığım Nisan ortasında kaleme aldığım Pandemik Bir Gezegende Direnmenin Estetiği adlı e, yazımdan bölümler okumak istiyorum. İçinden e, geçilen pandemi sürecinde uluslararası ve Türkiye'den sanatçıların üretim süreçleri ve bu süreçlere nasıl bakacağımıza dair sorulara odaklanmaya çalışmıştım. Nisan ayı ortasında yani sokağa çıkma yasaklarının yoğun olduğu dönemde evde kaleme alınmış bu yazının başlangıcında bundan çok daha önceki bir zamanda Direnmenin Estetiği başlığıyla Peter Weiss tarafından kaleme alınmış bir kitaba referans veriyorum girizgahında. Benim elimdeki versiyonu yine yapı kredi yayıncılıktan çıkan ilk baskıydı. 2005 yılında yayınlanır yayınlanmaz alıp başucu kitabı yaptığım bir yayındı. Bu yayına bakacak... Olursak o yayının zamanındaki önemine e, bakacak olursak neden pandemi dönemi içinde anlamlı olduğu daha çok ortaya çıkar. Evet bugün artık 20. yüzyılın antifaşist direnişine yani 2. Dünya Savaşı dönemine ve direnen gerçek kişilerin öykülerine başvuran bir kuramcı olan Peter Weiss'ın kurguladığı, kurduğu, sunduğu biçimde bir direnmeye ihtiyaç duymuyormuşuz gibi görünebilir. Çünkü ilk bakışta bir savaşta savaş değil, pandemi her ne kadar virüste bir savaşmış gibi lanse edilse de bir savaş değil, bir terör değil, e, siyasal baskı rejimi tam olarak değil. Her ne kadar bazı bu alanda kontrolcü mekanizmalar devreye sokulsa da. Ama Peter Weiss'ın o dönemler için yazdığı bir metnin özellikle benim denk Geldiğim Bu vesileyi tekrar karıştırırken denk geldiğim bir bölümü sanki bugün sanatla iştigal eden birileri tarafından yazılmışçasına ya da onları tarif etmek için yazılmışçasına güncel. O bölümü okuyarak başlamak istiyorum. Bizim sorunumuz sanatta bir üsluptan diğerine geçişin nasıl olduğu değil, hasta geçirilen bir günü güçsüz düşülen ertesi gün izlediğinde ne olacağıydı? Çünkü üçüncü gün perişan durumda olunabilirdi. Hastalık çalışmaktan canları çıkanları buluyordu daha çok. Onların bilgilenmeye fırsatları yoktu. Bakışları parmaklarıyla izledikleri satırlarda takılıp kalıyor. Dudakları beyinlerinin bir saniye sonra unuttuğu bir şeyler mırıldanıyordu. Felaket artık kirası ödenemeyen odalara sızıyor ve ev sahipleri kapıyı çalmaya gerek bile duymadan içeri dalıyordu. Bir zamanlar hayranlıkla izlenen antik tiyatronun o yüce eserlerinin başvurduğu katarsis araçları şimdi artık oyunun parçası olmaktan çıkıp alçak gönüllü bir gizlilikle gündelik yaşam pratiğinin içine acımasızca yerleşmişti. Ara verdikten sonra işe gitmek daha da zor olur dedi Kopi'nin annesi. Ara verdikten sonra işe gitmek daha da zor olur dedi Kopi'nin annesi. ''Her şeye rağmen bakıp usanmadan görevimizin ne olduğunu sorgulamalıyız diye yanıtladı Kopey. ''Kendimizden başka hiç kimse içine sıkıştırıldığımız ilişkileri açıklayamaz bize.'' Peter Weiss direnmenin estetiği yapı kredi yayınlarından çıkan 2005'lik ilk baskısındaki çeviriyle alıntılıyorum. Açık Radyodayız. Ben programcınız Çeleng Bafra. Hariçten Sanat programındayım. Nisan ayının ortasında sanat dünyamızın editörü Füsun Yalçın Kaya'nın davetiyle kaleme aldığım Pandemik Bir Gezegende Direnmenin Estetiği başlıklı yazıdan bölümler paylaşarak Türkiye'den ve dünyadan sanatçıların pandemik gezegendeki hemen ilk cevapları ilk Tepkileri, ilk hissiyatları, ilk ön belki üretimleri olarak sunabileceğim bir döneme şahitlik ederken kaleme aldığım e, hemen birkaç gün sonrasında bile yeni tartışmaların, yeni projelerin, yeni meselelerin ortaya çıkmaya başladığı bir dönem Nisan ayının tam ortası. Evet. Vice, Peter Weiss dedik. Tam da onun odaklandığı 2. Dünya Savaşı bittiğinden bu yana bir sonraki Dünya Savaşı'nın biyolojik ya da ekonomik olacağına dair teorileri okuyarak yetiştik. En azından ben siyasal bilgiler, siyaset bilimi kökenli biri olarak da bununla ilgili pek çok tartışma ve teoriyi okuduğumu, duyduğumu, dinlediğimi hatırlıyorum. Herhangi bir komplo teorisi ya da spekülasyona kapılmadan geçmekte olduğumuz dönemin Ee, ilan edilmediği halde küresel bir savaş, silahlı terör olmadan ölüm korkusu ve endişe, baskı rejimi gelmeden toplumsal ve ekonomik baskı yarattığını teslim etmek gerekir. Ee, bir tür büyük buhrandan geçiliyor, geçildi. Sığınak yerine internetli evlere çekilip cephe yerine sokağa çıkıp iş veya hastaneye gidilen bir süreç. Sanatçılar için de herkes için de şizofrenik derecede neredeyse gerçeklik kırılmaları ya da algı sıçramalarıyla dolu. E, Sosyoekonomik ve politik paradigma değişirken genel itibariyle evren, uzam ve mekan kavramları ile ilgili farkındalığımızın ne zaman algımızın da dönüştüğü günler bunlar. Tıpkı devrim ya da buhran dönemlerinde olduğu gibi sadece gündelik hayat değil, kültür sanat alanında da alıştığımız pek çok şeyi yeniden Düşünüp tanımlamamız bekleniyor. Bize normal olarak kabul ettirilen pandemik kriz öncesi düzene ne zaman tam olarak geri döneriz? En azından ben bu kaydı yaptığım zaman belirsiz. Dönebilir miyiz? Dönmeli miyiz? Dönmemiz iyi olur mu? Bütün bunlar tabii ki ayrıca tartışmalı konular. Ama bu kaygıları benim bu yazıyı kaleme aldığım dönemdeki belirsizlik içinde bir kenara bırakırsak Ee, pek çok başka meseleye de yönelmek mümkün. Sanat adına, sanat aracılığıyla ele alınabilecek yeni sorunlar ortaya konması gereken yeni soruları doğurmaya başladı bile. Bütün bu dönemi en verimli geçirmekte olanların sanatçılar ve düşünürler, yaratıcılar ve yazarlar olduğunu düşünüyorum. Hepimizden önce olan biteni yorumlayıp geleceği duyumsayacaklarını düşünmek, hayal etmek hiç şaşırtıcı olmaz Tabii ki öncelikle prekarite meselesi çok önemli. Kendi güvenliklerini, sağlıklarını sağlayabildikleri sürece, kendi yaşamlarını idam ettirebildikleri sürece, kendilerini hem ruhen hem bedenen üretmeye ve paylaşmaya geçebilecek kadar iyileştirebildikleri sürece. Yayoi Kusama, sanatım olmasaydı uzun zaman önce intihar etmiştim ben der. Onu hatırlatalım. Dolayısıyla sanatçıların ve bu anlamda yaratıcı, Üretken kesimlerin sanatla, üretimle kendilerini sağalttıklarını, iyileştirdiklerini de e, düşünüyorum her zaman. Yayo Yusama 1929 doğumlu olmasıyla benim biraz önce Peter Weiss'tan anlatıladığım dönemlere hatta çok daha öncesinde Japonya'da ve dünyadaki trajedilere tanıklık etmiş ve sanatla kendisini iyileştirmiş. Bir isim hemen e, ilk zamanlarında yani Mart ayında daha Mart ayı ortalarında tüm dünyaya mesaj başlığıyla bir şiir yayınladı ve bu şiirde e, şiiri takip eden herkesi Covid-19'la toplu mücadele ve dayanışmaya çağırırken bu virüs canavar ve tarihi tehdit olarak ilan etti. Sağlık görevlilerine şükranlarını sundu. Benim çevirdiğim küçük bir bölümünü okumak istiyorum bu yazdığı şiirden. Sadece bir kıtasını diyeyim. Uzakta ve kesik kesik alevlense de umut için dua etmeye devam ediyorum. Işıltısı yolumuzu göstersin diye bu uzun zamandır beklenen büyük kozmik parıltının diye yazmış. Sanatı zor zamanlara dayanma ve bir umut aracı olarak sunan Başka sanatçılar da var, sayısız sanatçı var. Ben sanat dünyamızın Mayıs-Haziran sayısı için kaleme aldığım yazı da Olafur Eliasson'a ve sokak sanatçılarının belki en medyatıyı, en çok bilinen olarak sayabileceğimiz Banksy'e değinmişim. Olafur Eliasson da yine pandeminin ilan edildiği ilk günlerde kendi sanatının normalde daha sofistike olan, daha büyük prodüksiyonlara imza atan yönünü bir kenara bırakıp İtalya'daki dostlarına hitapen basit bir illüstrasyon ortaya koyarak yola çıkıyor. Amacı illüstrasyonda insanları İtalyan dostlarını tecrit günlerinde mesafelere rağmen birbiriyle sevgi ve şefkatle bağlanmayı teşvik etmek. Banksy ise tam da Kendinden beklebileceği gibi müzik bir tavırla karantinada sanatının sokakta değildi. de bu sefer evinin banyosunda tuvaletinde icra etti ve öyle bir fotoğraf paylaştı. Hatta işin adı da şu. My wife hates it when I work from home. Eşim evden çalışmamdan nefret ediyor. Kendi banyosunda bayağı klozetini, lavabosunu, aynasını, tuvalet kağıtlarını falan gördüğünüz bir fotoğraf paylaştı. Ve genelde sokakta binalara, duvarlara çizdiği alameti farikası sayılabilecek sıçanların banyo duvarına yerleştirdi. Sanki banyoyu fareler basmış gibi hissediyorsunuz. Duvarlarda tuvaletlerin üstünde dolaşıyor gibi çok böyle tekinsiz insanı rahatsız edecek. Ama aynı zamanda bir o kadar da estirli bir bakış açısıyla... Hayata devam ettiğimizi, dolayısıyla sanata da devam etmenin mümkün ve eğlenceli olduğunu hepimize hatırlatmış oldu. E, uluslararası star sanatçılar, Britanyalı uluslararası star sanatçılara baktığımızda bir grup sanatçı, on kadar sanatçı bir araya gelerek gündelik hayatı geçirmek için sanatsal stratejiler önerdiler. Anthony Gormley, Grayson Perry, Julian Waring, Idris Hanh. Annie Morris, Ryan Gander, Mark Wallinger, Sarah Lucas, Richard Wentworth, Cornelia Parker, Michael Landy ve Jeremy Deller'ın da aralarında bulunduğu pek çoğunu İstanbul Modern koleksiyonundan, Kolleksiyonu'ndan, Grayson Perry Pera bir sergiden, bazılarını İstanbul Bienniali'nden ya da kamusal alandaki My City projesi gibi çeşitli projelerden hatırlayabilirsiniz. Bunlar Britanya'nın Birleşik Krallığı'nın güncel sanat yıldızları diyeyim en önemli e, işlerde en çok satanlar arasında yer alan isimler. Fakat bu sanatçılar önceliği bu dönemde herkesin basitçe evde uygulayabileceği sanat fikirlerine vererek karantina döneminde akıl sağlığımızı ve iyimserliğimizi yaratıcı aktivitelerle nasıl koruyabileceğimizi, belki çocuklarımızı ya da ailemizin mensuplarını nasıl oyalayabileceğimizi, oyalarken de yaratıcı yönlerini tetikleyebileceğimize dair fikirler üretti. E, normalde çok katmanlı ve teknik güçlü işler üretmesine alıştığımız bu sanatçılar yatak odasını bir sergi mekanına çevirmek ya da kendi elini böyle detaylarıyla çizip bu çizimi kağıt üzerinde pencereye asarak dış, dış dünyaya el sallamak tuvalet kağıdının üzerine desen çizmek ya da bir tuvalet kağıdında ilhamla şarkı sözü yazıp bestemek gibi basit e, fikirler e, temel Kolayca yapılabilecek fikirler öne sürüyorlardı. İnsanın aklına Joseph Boyce'un her insan sanatçıdır cümlesi tabii ki geliyordu. Projenin adı da Art is where the home is. Yani ev neredeyse sanat oradadır. Bu başlığın altında aktivite kitleri üretiyorlar ve Nisan ortasında... Daha son ortasında 20 bin kişiden fazlası kullanmıştı. Buradan duyurmuş olayım nereden indirebileceğinizi. Belki siz de yakınlarınızla bunlardan farklı farklı örnekleri deneyebilirsiniz diye önermek istiyorum. Firstsite.uk slash art is where the home is. Her bir cümlenin arasında, her bir kelimenin arasında pardon, tre işareti var ama. Firstsite.uk'ya bakarsanız ya da art is where the home is diye google'layarak Bu sanatçıların isimleriyle ararsanız rahatlıkla bu kitlerin devamı da geliyor ikincisi, üçüncüsü gibi onlara erişim sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum. E, bu proje bana bir diğer taraftan da İstanbul Modern'in yine pandeminin ilk dönemlerinde çocukları Sarkis'in kendi koleksiyonlarında bulunan neonlu gökkuşağı formunu tekrardan gökkuşağa gökkuşak adlı esene de referans veren Umut dolu bir proje biçiminde her çocuğun kendi elindeki kağıt kalemle gökkuşağı çizip bunun fotoğrafını çekmeye, çekip paylaşmaya ya da evinin penceresine asmaya teşvik ettiği bir kampanyayı da çağrıştırmıyor değil. Bunun gibi örnekler yani bu kolayca uygulanabilen sanatla, Atölyeleri belki sanat eğitimini de bir araya getiren yanları olan ve belki insanların bu dönemin sanatla daha rahat atlatabilmesini sağlarken bir takım pratik tabii ki işlerle aynı zamanda topluluk ya da toplum olma fikrine ya da kolektivite fikrine dair deneyimler de sunarak umut yeşertmeyi başaran iyi örnekler arasında sayılabilir. Ee, sanat Dünya'mızdaki makalemde örnek verdiğim isimlerden biri de Brüksel'de yaşayan... Türkiye kökenli sanatçı Ali Cabbar'ın bahar maskeleriydi. Farklı farklı versiyonlarını yaptı bunun e, tipografiyle grafikle de çok e, uğraşan e, bir e, sanatçı bu tarz versiyonlar da yarattı. Ama çiçeklerden de e, bahar çiçeklerini, umudun yeşerdiği doğanın yeniden doğduğu kır çiçeklerini maskesine iliştirerek yaptığı arajmanlarla adeta geçici. Çünkü o bahar çiçekleri de solacak gidecek geçici eserler ortaya çıktı ve maskenin çok da olumsuz, negatif bir şey olmadığını e, göstermeye çalıştı. Do it yourself ve de tabii ki bu akıma da göndermesi vardı. Kendi maskeni kendin yap gibi bir slogan o anlamda e, tekrar ediyordu. E, ve dediğim gibi hani o dönemde evde kalmak ya da pandeminin yarattığı negatif hisleri atmak bakımından olumlu mesajlar verdiğini, yaratıcı bir eylem olduğunu teslim etmek gerekir. John Berger'a referans vermişim yazıda, bugün varolunu resmetmeye çalışmak umudu teşvik eden bir direniş eylemidir, demiş. Pek çok sanatçı bu dönemi, Sosyal medyada an be an ya da gün be gün yaptıklarını paylaşarak, bir takım sanat kurumlarının, dostların, oluşumların kolektiflerin sosyal medya hesaplarını take over dediğimiz biçimde devralarak. Notlarla, seslerle, çizimlerle, fotoğraflarla, üretimlerle, paylaşımlarla, metinlerle, okuma önerileriyle ya da diğer alanlardaki önerilerle adeta bir günce tutarak, bellek tutarak geçirdiler. Yani zamanın kaydını tutarak anlamlandırmaya çalıştılar. Sürece şahitlik ederken bir yandan sanatı da devreye soktular, eleştirel bakış açısını da devreye soktular. Dönemin ruhunu da yansıtmaya çalıştılar diyelim. Ve böyle bir strateji benimsediler. Ve de İlk ayında, en azından benim bu yazıyı kaleme aldığım dönem daha bir aylık bir ancak dönemdi. Not, metin, ses, görsel ve görüntülerle günlük tutmaya başlayan çok sayıda sanatçı oldu. Ya da sanatçıları buna teşvik eden çok sayıda sanat kurumu, küratör, kolektif oluşum da oldu. Böyle açık çayırlarda bulunan bunlarla seçkiler yapan, kendi hesaplarını devreden ya da günlük formatını sanat alanı olarak Bir adeta bir medyuma dönüştüren dönüştüren ve çabuk üretilebilmeleri bakımından telefon görüntüleri ve çizimler bu, burada oldukça ön plana çıktı. E, ve karitör, karikatüristler ve çizerler de bu alanda çok üretti. Artun dediğimiz yani sanatla karikatürü, e, çizgi romanı bir araya getiren sanatçılar. Bunlardan en önemlisi İstanbul Bienniali'nden de aşina olacağımız olduğumuz 2005 İstanbul BNN'de katılan Demperczowski e, olabilir. Panik e, günlerini kelime oyunlarına dayanan eleştirel üslubuyla yorumladı. Aynı zamanda e, bir müzeler konfederasyonu olacak in, internasyonale içinde MOMA, The Museum of Modern Art içinde benzer çalışmalar e, yaptı. E, örneğin Yesterday Decolonized Today Disinfect dedi, sosyal mesafeyle ilgili eleştirer fikirlerini gündeme getirdi. Demperczowski sosyal medya hesaplarından takip edilebilir. Tracy Emin, bir başka star sanatçı da yine kendine has oldukça sert ve net üslubu ve siyaseten doğruluktan uzak cesaretiyle günceler tuttu bazen yemek krizine girdiğini, bazen anksiyete bozukluğu yaşadığını, bazen kendini resim yapmaya verdiğini, yani hepimiz gibi çok değişken ruh halleriyle bu dönemle başa çıkmaya çalıştığını, kendi iç dalgalanmalarını bize bizimle paylaştığını söylememiz burada mümkün. Anı defterine dönüşen sosyal medya hesapları, sanat medyasına yayımlanan açık mektuplar, bunlar da var video mektuplar ya da yazılı mektuplar, canlı yayınlar, çevrimiçi sunumlar, çevrimiçi içi performanslar, sanatçıların bu sürede ne yapıp ne düşündüğünü, ne sorduğunu ya da nasıl yaratmaya çalıştığını takip etmek adına oldukça çeşitlilik arz ediyordu ve oldukça yoğun bir dönemde her sanatçı tabii kendi gündelik hayatını nasıl yaşıyorsa kendi sanat üretimi, pratik nelere öncelik veriyorsa bu dönemi de bu paylaşımları da biraz o şekilde onu yansıtarak geçirdi. Dolayısıyla işlerini de sevdiğimiz, takip etmeye değer verdiğimiz sanatçıların bu dönemdeki paylaşımları, günceleri de özellikle değerliyken daha Ancak gösteriş e, meraklısı, gösteri odaklı ya da piyasaya dönük sanatçıların da bu dönemi de benzer kaygılarla e, geçirdiğini söylemek eminim çok yanlış olmaz. E, Türkiye'den çok sayıda örnek var. Bugün ona girmeyeceğim ama sanat dünyamızın Mayıs-Haziran sayısında bahsediyorum. Ben o dönemde çok sınırlı yerim olduğu için bahsedebildiğim sanatçılar Nazım Hikmet, Richard Dikbaş, Ahmet Öğüt ve Borga Kan Tütkün o dönemki projeleri oldu Ama eminim sayısız ve biliyorum ki sayısız başka sanatçının da çok değerli Türkiye'den de bu alanda e, projeleri var. E, sanat hissettirip düşündürebildiği ve tavır alabildiği sürece değerli. E, dolayısıyla sanat pandemik gezegenimiz için vazgeçilmez. Açık radyoda ve bağımsız radyoculuk da pandemik gezegenimiz için çok değerli ve vazgeçilmez. Her ikisinde de... Buradan hatırlatmak e, bu vesileyle istiyorum. Ve bugünkü programıma e, Açık Radyo'da 4 yılı aşkın süredir devam eden e, haricden sanat programının e, giriş parçasıyla e, veda etmek istiyorum. Benim... E, Girişte kullandığım e, yorumu David Bowie ve Mick Jagger ikilisine ait Dancing in the Street. Umarım çok yakında sokaklarda hep beraber dans edebildiğimiz bir araya rahatlıkla gelebildiğimiz dönemlere bu şarkıyı alıyorum Dancing in the Street. İyi haftalar dilerim. Hoşçakalın. Just what broke from me Tariş'ten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri okay.